Öncelikle ben ikimiz ekibine e, buraya geldiğimiz için sizlere e, nazik e, ama benim sandransım tüm için bu oraya e, teşekkür ederim. Emre teşekkür etmeyecek çünkü Emre çok değerli topucu sunum yaptı. Şimdi Demir gibi gevize bir adam için çok sıkıntılı bir şey olmayor. yanında benimki biraz, e, biraz daha net kalacak. Biraz da şöyle bir şeyden ben bu tabii şakası bir an çok derse seninle teşekkür ediyorum. E, ben aslında topucu. FUKO'nun biopolitika üzerindeki temalarından bir takım varyasyonlar yapma niyetindeyim. Ve biraz yani o süreç nasıl gelişti sonrasında, yerlerinden yani anlattığı kısımdan sonraki kısım nasıl gelişti, ne oldu ne bitti, olaylara değinmek istiyorum. Biraz da mümkünse sonunda böyle, eğer haddimse, FUKO'ya ufak bir eleştiri sunmaya çalışacağım. Şimdi FUKO aslında çalışması biraz doğru bir düşündük, ne bakıma doğru bir düşündük, yani bu bahçenin yoluna kolayca tavlanmıyor çünkü Şöyle bir şey, çoğu zaman Foucault tarihselleştirmeyi her ne kadar kendisi sürekli e, tarihselleştir, tarihselleştir diye bunu yapsa da kendisi tarihselleştirmeye direnen bir düşünür bir çok açıdan. Örneğin çoğu, e, yani bizi çok zorlayan, Foucault çalışanları zorlayan taraf belki de bu. Ee, örneğin tıbbi iktidar kavramını ilk kez Clinton Doğuş kitabında kullanıyor. Yani çoğu kişi tıbbi iktidar dediklerinin ilk kez Foucault'un Kolejde Fransız derslerinde bir geliştiğini düşünür ama alakası yok, Clinton Dovuş'unda böyle bir ifade var. Veya tıbbi polis kavramı ilk kez güvenlik topraklı geçiyor yani yıllar sonra. Ya da işte şu anda çok Galata meşhur diyebileceğimiz bir şey belki. Foucault için herkes işte e, iktidar kavramıyla ilgiliyorlar olarak e, nüfus kavramının ilk kez frans e, derslerinde geçtiğini düşünür. Halbuki alakası yok. E, deriliğin tarihinde nüfusa uzunca bir bölüm ayrılmıştır. Veya kendisinden hani gene böyle çok fazla söyleşi vermiş olduğu için yine bizi zorladığı şeylerden bir tanesi. Örneğin hayatta boyunca en az 5-10 tane söyleşisinde ben hiç yapısalcı olmadım ki, ifadesini dinlersiniz. Ama hani işin ilginç tarafı en yapısalcı, hani şöyle bir söyleşisinde şöyle diyor, en yapısalcı bulunan kitabın kelimeler ve şeyler, orada yapı kavramını dikkatli da bir kere geçmediğini görürlerdi, diyor. İşin ilginç tarafı ben biraz dikkatli okudum, kelime tam 170 kez geçiyor, 10 tane alındı. Yani bu Foucault çalışmak bu bakımlardan biraz sıkıntılı bir iş. Yani e, bu tarihselleştirmeler çoğu zaman çok zorluyor. Nasıl zorluyor? Örneğin de işaret ettiği geçiş momentini hiçbir sok tam bir tarihe koyamıyor. Örneğin Mart'ın 1970'lerin başında başladığını söylüyor. Thomas Lemke biyopolitika kitabında 70'lerin ortasında bu dönüşümün gerçekleştiğini, iktidar kavramıyla ilgili dönüşümün gerçekleştiğini söylüyor. Stephen Collier 70'lerin sonu diyor. Yani bir türlü böyle hani o tarih nereye koyacağımızı bulamıyoruz. Fakat içinde ilginç tarafı FUKO aslında bunun için bir tarih veriyor. Yani tam da Evren'in söylediği o riyazıcılar derslerinde kullanmasından önce bu işin zihninde nerede doğduğunu yani biyoportika e kavramının ilk kez nerede doğmaya başladığı ile ilgili ya da işte o daha önceki iktidar kavrayışında ona yetmeyen şeyin ne olduğunu. Hani e, Turgut Uyar'ın meşhur bir rapi vardı ya yani. hani birinci yeni şiiri artık bana yetmiyordu, Orhan Bey bana yetmiyordu diye e, o hani bambaşka bir şiir anlayışına geldiği yer FUKO içinde aslında öyle bir yer var. O yerde şu, ilginç bir şekilde hiç teorik bir yer değil orası. Aksine bayağı böyle sahadan bir yer. Nasıl sahadan bir yer? 1970'lerin e, 70'te özür dilerim, tam 70'te e, Proleter Sol diye mağarcu bir grup var. Ya o mağarcu grup, e, işte büyük bir e, operasyon bugün bir tabirine, operasyon toplumunun e, tabiriyle operasyona uğrayıp derdest ediliyor. Ve onların büyük bir kısmı, üyelerinin büyük kısmı hapishaneye açılıyor. İşte onlar e, iletişim haklarından mahrum bırakıldıkları içinde de bir açlıkları başlatıyordu. O açlık kreminin başlamasından sonra Foucault'dan ki bazı kişisel tedeflerle, mağazurlarla yakın ilişkileri var ve o ilişkilerle ötürü de ilk kez hapishane üzerine çalışmaya başlıyor. İşte Foucault bugün Emre'nin bahsettiği, hani disciplinabın e, işin, yani e, Absenin doğuş yayınlayacağı kitabını yani ya e, asla orjinal değil. Doğuş yeri aslında orası. Hatta kendisi daha sonra diyor ki ben iki yıl boyunca absenlerle öyle bir süreç çalışıyorum ki iki yıl boyunca absenlerle kitabını yazmayı geciktiriyor ve kitabı 75 liraya indiriyor Amsterdam'da. Bu çalışmanın önemini ne ya da niye bu kadar büyük bir mesele ya bu pratik meselelerden dolayı derseniz e, belki de hani Türk yani Türkiye için biraz şaşırtıcı bir örnek olacak. Entellektual bir girişimin nasıl sonuçları olabilirin çok belirli e, tarihlere en ilginç e, yansımalarından birisi bence bu. Çünkü o hapishaneler için e, başlatılan işte geçiş teorileri forumun bağlanması ve işte e, üyelerin açlık kredisi yapmasıyla başlatıldığı için sonunda e, Foucault hapishane işlemleşme grubunu kuruyor birkaç entellektüel arkadaşıyla birlikte ve o sürecin sonunda Fransa'da tam 35 hapishane isyan çıkıyor. Yani. Bugün hani böyle bu biyopolitika kavramının hani geldiği yerlere baktığınız zaman baya baya hani e, işte kendini yakma e, meselelerini falan, mesela şu anda Banu Vargun'un öyle bir kitabı var, Starland Star Immolation diye, Türkiye çevirinde sanırım. E, ama yine bir tarz, Türkiye'deki bu açlık krevlerinin kendini yakma e, meselelerinin nasıl biyopolitik bir yansansı olmaya da alan bir kitap. Yani bunun aslında kökenleri çok, baya e, baya hani tarihsel görevleri, e, verimli yerlere deneyim. Foucault'nun bu 70'lerdeki işte dil dönüşümü aslında yani o e, hangi tarih yani hangi Foucault'sunun nereye koyacağını bilmediği dönüşümle birlikte e, bir galanti meşhur daha yıkılmış oluyor e, ya da daha doğrusu yıkılmasına sebep olunuyor. Hani işte bizim için Foucault'da iktidar hep yönetsel bir şeydir ya da işte ne bileyim ilişkiseldir filan. Halbuki Foucault'nun 1970'lere gelene kadar bu onun iktidar anlayışında ilişkisel hiçbir şey yok. Ta ki disiplin e, empan işareti. Yani, Sen benim doğuşuyla birlikte işte ilk kez e, Tuko'nun iktidar parlamında bu tam da Emre'nin bahsettiği hükümral iktidar ve hukumsal söylemsel iktidar figürlerinden vazgeçip artık e, Tuko bambaşka bir şey yapmaya çalışıyor. Hatta o ibadetinde çok güzel bir şey de söylüyor. Diyor ki siyaset teorisinde kralın kendisini almalıyız. Yani simgesel olarak o e, hani Monark'ın, Emre'nin bahsettiği Monark'ın kendisini almamız ve hukuk sorunu dışında kurulmuş bir iktidar teorisinin nasıl olabileceğini anlamalıyız diyor. İşinin iç tarafı şu, siyaset teorisinde kralın kendisini alabiliriz, kralın kendisini aldıktan sonra nasıl hareket ettiğini de analiz edebiliriz. Ama Foucault'un bence tırnak içerisinde belki ilk eleştirim biraz bu olacak. Aklıdığı şey şu, peki ya kendisi alındıktan sonra da kendisi varmış gibi davranmaya devam ediyorsa? Yani böyle bir sorun var. Hani o ilgilendirilmiş şekillerle müdahale etmek, rıza üretmek her zaman öyle sanmadığımız kadar, teoride anlattığımız kadar basit bir iş değil çünkü. Ee, i̇lk kez bu dönüşüm başlıyor ve e, iktidarın artık yavaş yavaş işte o bireysel şeyler koptuğunu yani artık kişiler üstü olduğunu, e, ilişkisel olduğunu, merkezsiz olduğunu, çok yönlü olduğunu ve hatta kendi ifadesiyle stratejik olduğunu söylemeye başlıyoruz. Fakat e, burada e, bir sonraki adım, yani hapishanenin doğuşundan bir sonraki adım biraz daha ilginç bir yere e, tekrar edecek. Çünkü cinselliğin tarihi gelecek arkasından hemen 76'da ve Foucault'un yaşarken e, yazdığı son kitap aslında. Yani biz Kolejde Frans derslerini hep Foucault'un emyazmalarından, mesela asistanlarının çalışmalarından, dergiyi toparladıkları haliyle ses kayıtlarından biliyoruz. Kendisinin yaşarken e, yani renganları gördüğü son, son kitabı cinselliğin tarihi. Ve cinselliğin tarihi de işte biyopolitik kavramından da uzun uzun bahsedecek. Orada e, ilk kez daha önceki iktidar teorisinde olmayan e, bazı öğeylerle karşılaşmaya başlayacağız. Örneğin iktidarın direnişle birlikte de var olduğu gerçeğinden ya da iktidarın sadece işte negatif etkilere sahip olmadığı fikrinin bir sonraki aşamaya taşınmasından veya işte her yerde hazır ve nazır, işte her yerde hazır bulunan bir iktidar fikrinden ilk kez 76 ile birlikte yani İnternet tarihinin yayınlanmasıyla birlikte bahsediyoruz. Ama bu esnada da de diferans dersleri devam ediyor. Biliyorsunuz kolej diferans dersleri aslında 70-75 başlıyorlar, evet. yani, yanlış hatırlamıyorsam. 70-75 başlıyor ve o derslerin de aslında ilk dersleri işte egnormu ya da işte diğer yani, hukuk kurumlar ile ilgili dersler. Yani bayağı bayağı aslında bu eski dönemine ait. O an ilk kopuşun bir bakıma e, toplumu savunmak gerekir. Kitabıyla İsmi Türkiye'de biraz yanlış anlaşılmış. E, ne yazık ki çevirisi de çok iyi olmuyor. Toplumu savunmak gerekirle biraz. E, değiştiğini görüyoruz. Toplum Sovunmak Terapi'nin son derslerinde Foucault devlet ırkçılığından, yani biyopolitika yani ve devlet ırkçılığı arasındaki bağlantıyı anlatırken, son iki derse geldiğinde artık yavaş yavaş biyopolitika kavramı üzerinden nüfus, biyopolitika ilişkisini incelemeye başlıyor. Aynı dönemde de işte dediğim gibi cinselliğin tarihini yazmaya çalışıyor bu hesapların. Şimdi kralın kellesini oluşturduktan sonraki ilk hamlesi belki de bu devlet ırkçılığı meselesi. Yani biyopolitika ilk adım attığı, ee, ve o biyopolitik analizini işte e, iktidarı anlamak için bir model olarak kullanan, yani önceki modelleri terk etmeye başladığı yer toplumu savunmak gerekir belki. Nedeni de şu, aslında fukuk oradan önce, e, o yani toplumu savunmak gerekir de uzun uzun anlattığı üzere e, siyah, karizmoniklar kısmı meşhuriyet vardır. Savaş, hani siyaset savaşın başkalarında sökürülmesidir, e, savaş siyasetinin başkalarında sökürülmesidir diye o formülü aslında biraz terk etmeye başlıyor Foucault. Yani bu formülü terk etmeye çalışmasının altında şu var. Meseleyin bir savaş modeli üzerinden değil, yani bir antroponizma üzerinden değil de başka türlü nasıl anlayabiliriz? Çoğu Foucault'un kusunun ıskaladığı bence en azından benim okuduğum literatür içerisinde ee, tam da burası. Yani savaş modelini terk etmenin kendisi ee, siyasi anlamaklı nasıl bir işe yarar ve aradığı cevabı ee, aslında tam anlamıyla bir cevap olduğunu düşünmüyorumlar. Yani savaş modelini terk etmeye çalışıyor Fuko ama ne kadar terk ettiği biraz çaygiri çünkü başka türden bir savaş e, söz konusu. Örneğin kendisinin e, bu tam ara dönemi ifade eden bir yazısı var. E, tam geçiş dönemi ifade eden Özne ve İkiler diye meşhur bir hani, makalında ismi olan o yazı aslında işte e, Dreyfus'un kitabının sonuna mezmüş bir yazı. E, ekleme bir yazıdır aslında. O kendisi üzerine yazmış bir kitabın sonuna yazdığı bir yazı. Orada ilk kez mesela antagonizma yerine agonizm, yani hem bir oyun hem bir mücadele, bir çekişme hani ifadesini kullanıyor. Yani teorik olarak hani angajmanında bazı değişiklikler var ama o değişikliklerin bağırdığı yerler konusunda benim bazı şüphelerim var en azından kendi adım. Şimdi bu dönüşümlerle birlikte artık bu hani hem bir yandan ee, hukuksal söylemiştir iktidarı, hükümran iktidarı e, terk etmeye başlayacak. İşte kralın kendisini e, bir yandan alacak. Ama öte yandan da işte o kralın kendisine aldığı iktidar sanki kendisi varmış gibi davranmaya e, devam edecek. Şimdi e, burada önemli bir mesele e, yavaş yavaş iktidar kavramını işte hemen ertesi sene dersleri olan e, Güvenlik toprak uçlu değil de ondan sonraki sanırım, özür dilerim karıştırıyor olabilir miyim? Biyopolitikanın doğuşu kitabıyla birlikte FUKO iktidar kavramını büyük oranda kullanmayı bırakacak. Bunun yerine daha ziyade yönetimsellik kavramını kullanacak ve o biyopolitikanın doğuşu Türkçe'ye çevrildi bakabilirsiniz. Dersler şey diye başlayacak yani, ben bu kitapta işte uzun uzun biyopolitikanın tarihini analiz edeceğim diyecek. Ve kitapta biyopolitika ibadesini sadece iki kez kullanacak. Çünkü biyopolitikayı hiç etmeyecek. Bunun yerine uzun uzun uzun neoliberalizmanızı yapacak. Amerikan neoliberalizmi, Alman ordu liberalizmi, 2. Dünya Savaşı sonrası liberalizmi nasıl gelişti, bunların insan sermayesi yaratmaktaki etkisi, bunların girişim toplumu yaratmaktaki etkisi, bunları uzunca analiz edecek. E, biyopolitika için, yani şöyle bir şey diyebiliriz, aslında o biraz e, bir... Yani Türkiye'den bir şairle eşlemek gerekseydi, elcansever olduğunu söylerdi bu konuda herhalde. Her karaya çıkma çabası bir daha denizden burgu yiyip geri dönmesiyle sonuçlanacak. Yani Fuko biopolitik analizi yapmak için her seferinde bir hamle yapacak, temaların etrafında dolaşacak, ama bir türlü o analizi yapmak üzere çıktığı karayı ele geçiremeyecek, işgal edemeyecek. Benzer bir şey Güvenli bir Toprak Müfus'ta var. Belki de en çok hani o karayı hani işgal ettiği metne orası. Ee, güvenlik toprak nüfusla birlikte işte hem güvenlik teknolojilerinden analiz edecek hem işte hükümran iktidarı, toprağa dayanan iktidarının nasıl bir e, sürüye dönük bir iktidara dönüştü nüfusu temeli alan bir iktidara dönüştüğünü, artık toprağa yerine nüfus üzerinden kontrol etmeye çalıştığını ki biz burada yine en çok bildiğimiz belki bizim çoban e, meselesidir. Hani şimdi de çok güncel biliyorsunuz, orada hani uzun uzun İbrani metinlerinde yan o çobanlık tırnasının nasıl geliştiğini, pastoral iptidarı nasıl geliştiğini analiz edeceğiz. ve o pastoral iptidarı gelişmesi sayesinde işte ruhların yönetimi diyebileceğimiz, bugün ekonomiyi geçirebildiğimiz kavramın aslında hani biz hep öyle biliriz ya ekonomi oikos nomos. Hani oikos Yunanca el, nomos yasa demek ve evin yönetimi manasına geliyor. Halbuki işte o İrani metinlerine, Krasik Hristiyan teoloji metinlerine döndüğümüzde ekonominin evin idaresi anlamına falan gelmediğini baya baya bildiğimiz ruhların yönetimi demek olduğunu söyleyecek. Ve burada işte yavaş yavaş ekonomik politik bir perspektifle açmaya çalışacak. Ee, bizim bir arkadaşımızın şakayla karışık dediği gibi, herkes yeterince uzun yaşasaydı Marksist olurdu. Ee, diyebileceğimiz bir şeyle karşı karşıya şey kalacağız bu politik. Yani o da yavaş yavaş ekonomik politiğe doğru e, adım atacak ve işte tabii o hani Marx demeyecek de mesela Russo diyecek. Hani Russo'nun ekonomik politik kavramını kullanmaya çalışacak. Çok ilginç bir şekilde de e, yani biyopolitiğin doğuşunda ee, niyeyse ekonomik politik ekonomik politik deyip durur, sonra devletle ilgili konuştuğu yerlerde bir anda hiç sanki orada birisi yani o saate kadar adı hiç anılmayan Marx'ın Adana'nın başladığı mesela, hani bir anda o sahneye çıkar, çünkü aslında gizli rus Russoyla falan değildir, yani asıl muhariz bellidir, kiminle diyolak girdiği, kiminle tartışmaya çalıştığı bellidir. Şimdi bu güvenlik toprak nüfusta ilk kez dediğim gibi bir pastoral iktidar yapacak ve o meşhur e, yöretimse, yani et Singurantum diye de yayınlanan e, sanırım 1.78 dersi olması lazım. Evet. O derste biraz bu pastoral iktidar, yani çobanın iktidarı nasıl bir iktidandır, sürü üzerinde, yani hem sürünün tamamını gözeten, sürünün e, genel selametini hani gözeten, hem de hem de tek sürünün üyelerinin ihtimamını, hani, e, iyiliğini gözeten bir iktidar dışında nasıl kurulduğunu, e, analiz etmeye çalışacak. E, Berhasil Kerem, yani Fuku burada da mesela bu patroller üzerindeki analizinde de bir yere kadar inerleyecek. İşte meselenin tutum analizi diye e, özetleyebileceğimiz ya da kendisinin kavramsallaştırdığı bir yere getirecek ve işte ilklerle bizim için nasıl birlikte var olduğunu e, ifade etmeye çalışacak. E, 76-77 derslerinde de e, tekrar meseleyi Fuku'yla bağlantılı yani ve neoliberalizinde bağlantılı olarak işte e, istatistik analizine, istatistiğin nasıl bir yönetimsellik aracına dönüştüğünü e, anlatmakla e, anlatmak ilgilenecek o, o derslerde de. Ve en, en sonunda meseleyi getirip getirip, gene işte girişim toplumu, e, yani bizde de şimdi var ya hani e, üniversitelerde özellikle çalışanlar ya da hala yönet için çok yaygın ve bilinen bir şeydir bu. Hani işte bugün Allah için ne yaptın gibi, bugün kariyerin için ne yaptın? Hani hangi kariyer? sertifikasına, ekrimine katıldığın plan meselesinin o hani yavaş yavaş özneyi nasıl bir girişimci özne haline geçirmeye çalışıldığı meselesine değinecek yani artık bir homoekonomikus değil homoekonomikus dediği özür dilerim tam o günancasıyla ilgili hasrı yapadığı için söyleyemedim yani bir girişimci insan modelinin nasıl yaratıldığını ve bunun aslında aynı zamanda makro düzeyde nasıl bir vatandaş tipolojisine denk geldiğini yani işte kendisinin sürekli gelişim halinde olman ve e, kendisine unutma tanımına, yani, hani fırsatların eşitsizliğini, yapısal eşitsizlikleri tartışmayı bırakmış, bunun yerine bunları sorgulamayı bırakıp, işte ben ilgim bir de sürücü kursundan alayım, bir de işte İspanyol öğreneyim, bir de şunu yapayım, hani bir eksiklik varsa bu bende var diyen bir özne modelini nasıl yaratılmaya çalıştığını e, aslında gösterecek. E, bu böyle ufak ufak temalardan değinmeye çalıştığım kadarıyla e, herhalde açık ve seçik olmuştur. Yani FUKO'nun yani biyopolitika çalışmalarının bugün çok önemli ve verimli uçları var. Evet, yani bunların hiç ihtiyazını Hani Özellikle de doktorasını bu alanda yapmış birisi olarak hiç e, itiraz edecek değilim. Fakat sorun şu, e, bir yandan da, teşekkür ederim, e, bir yandan da burada bazı sorunlar var. Yani örneğin bu e, Emre'den bahsettiği işte, hani bu meşhur e, Hapishanenin buluşunun başındaki sahne de işte bir gösteri e, düzeyinde herhangi bir siyatral bir yadırma pratiğinin dönüşmesiyle birlikte iktidar analizinin de değiştiğini söylüyoruz bu. Şimdi tamam, orada gösteri toplumu, hani o gösteri toplum bir gözetim toplumuna dönüştü. Tamam ama gösteri ile gözetim birbirinden bu kadar ayrılma. Yani bir de böyle bir sorunumuz var. Yani asıl sıkıntımız şu, şunu söylemeye çalışıyorum. yani. Foucault'un benim açımdan hep böyle bulanık, kalmış bazı şeyleri vardır. İşte örneğin bu yapı-sağılıklık meselesi verdiğim örnek gibi ya da işte e, yani 70'lerin başında verdiğim süreçte bütün felsefeyi bir Heidegger'e pismi olmakla suçlayıp hani herkesi e, herkes gidip ne arayacaksa Platon'da aramaya başlıyor. İlk Heidegger'e oraya eriyorlar. Halbuki ne gerek var? 13. cüzumdan başlasak yeter e, diyecek. Ömrünün son derslerinde, son döneminde bu partilasyon çalışmalarında kendisi tam da söylediği haline etkisine meftul olur gibi meseleyi Platon öncesinde arayacak. Yani sürekli böyle bir e, hani bizi tırnak içerisinde kontrupiyede bırakan e, bir tarafı var mesele. Şimdi benim aslında değinmek istediğim, yani bitirmek istediğim, yani meseleyi getirip, şey bitirmek istediğim yer şurası. E, Umut'u getirmemişim. Neyse. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Foucault'un biyopolitik çalışmasına benim gibi birçok tematik önemlilerimiz var. Yani istatistik meselesi çok önemli. Yani. Çünkü ortalama insanın fotoğrafını çıkartıyor. Yani bir robot resmini çıkartmak bakımından devletin bu istatistikleri nasıl kullandığı meselesini çok iyi arz ediyor. Ya da işte devlet ırkçılığı dediğimiz şey bugün e, bizim için çok sıcak bir tartışma temi olarak. Yani özellikle görüşme sorunun bu kadar tabana fırladığı bir durumda, işte, Avrupa'nın e, Suriyelileri iade etmek için üste para verecek hale geldiği ve Türkiye gibi tırnak içerisinde Müslüman bir ülkenin Müslüman kardeşlerinin tırnak içerisinde bir teşhis unsuru olarak, hani, bakın açarım kapıları ha, falan diyerek kullandığı bir ülkede tam da işte devlet ürkülüğü kavramının ne kadar kullanışlı ve verimli olabileceğini görüyoruz. Ama benim asıl sorunum ya da işte kendi açımdan bu Konuşma için verdiğim sorun şu; daha teorik bir tartışma olduğu için bu o hani, okretik meselelere çok fazla giremediğim için. Şimdi e, toplumuz olmak gerekir de bir devletçilere elbise. Güvenlik toprak nüfus hep nüfus güvenlik evet. alet, yani, güvenlik teknolojileri e, ve işte ruhların yönetimi meselesiyle ilgili bir takım tartışmalar. İşte biyokolejin doğuşuyla birlikte neoliberalizme, neoliberalizme biyokolejin ilişkisi tırnak içerisinde. Buna ne analiz ediyor bu Tamam ama. Yani bunları bir araya getiren çatı nedir, bunları bir araya getiren şey nedir, bence FUCO'da bunun yanıtı yok. Yani bundan sonraki çalışmacıların, e, John Simmons'ın ifadesiyle futbol İndüstrisi'ne dair olanların, benle dair olmak üzere, yapması gereken iş aslında bu. Yani bu farklı biyopolitik analizlerini birbirinden kopuk yıllara göre odaklanmış temalar olmaktan çıkartıp, biz bunları tek bir kavramsal çatı altında, yani politika ya da bioikular, bir de bu terimlerin ayrı meselesi var bu ayrı bir tartışma. Bunları altında tek bir çerçevede toplayabilecek miyiz? Toplayamayacak mıyız? Asıl mesele bence artık bu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.